Programımıza programınıza hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün çok uzun süre bir tanımasam da tanıştıktan sonra aslında hayatlarımızın nasıl da farklı yerlerde ve zamanlarda pek çok kez kesişmiş olduğunu öğrendiğim sevgili arkadaşım İnanç Sümbüloğlu ile birlikteyiz. Tekrar hoş geldin İnanç. Seni biraz daha yakından tanıyarak başlayalım. Kimdir İnanç Sümbüloğlu? Nasıl tanıtır kendini? Yani Büyük soru tabii <gülüyor> ama e, yani ne diyebilirim? Herhalde İnanç, heyecanlı, meraklı ilgili biridir genel olarak. Bir yandan da klinik psikologdur, psikodramatisttir. Aynı zamanda da işte dans ve hareket terapisi de olma yolunda kendine bir şeyler katmaya çalışan sevdiğimiz bir karakter diyelim. Kendimden böyle bir üçüncü kişi olarak bahsetmek de değişik oldu ama öyle birisi eylemle de tam da eylemin söylediği gibi farklı farklı yerlerde mekanlarda fiziksel olarak değil zaman zaman kendi ürettiğimiz işlerle galiba kesiştik sonrasında da fiziksel olarak birlikte iş üretmek üzere kesiştik falan derken yol bu podcastte çıkmış oldu galiba değil mi? Evet insanın kendini tanıtması çok zor Biz de en çok bu, soruları, bu soruyu sorduğumuzda misafirlerimize böyle nasıl tanıtacağım kendimi demek o kendini dış gözden bakmak biraz zor olabiliyor ama hı hı. E, seninle biraz aslında şey konuşmak isteriz. E, bu normalleşme ve normal kelimesi üzerinden. E, hı hı. Çünkü hayatlarımıza bu çok da girdi hepimizin böyle bir lügatında normalleşme süreci. Eski normal, yeni normal nasıl olacak, nasıl olmayacak diye. Biraz da bu Şensi Tebrizi'nin bir sözü vardı. Hani e, bırak hayat sana rağmen değil seninle birlikte aksın, düzenin bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Hani nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? Aslında hani bu pandemiyle birlikte bir doğaya bakmak, kendimize bakmak, bu evrenle kurduğumuz ilişki ve özellikle dünyayla, sürdürülebilirlikle kurduğumuz ilişkiye de bakmak için iyi bir fırsat oldu gibi. Ama e, sence bu normalleşme süreci ve normalleşmeyi nasıl algılayacak insanoğlu ve nasıl devam ettirecek? Evet. Galiba şey, bu da çok büyük bir soru ve çok farklı disiplinlerin bilgisiyle e, cevap verebiliriz bunu ama e, herhalde insan zihni her zaman bir çerçeveye ihtiyaç duyuyor ve o çerçevenin içinden düşünmeye ihtiyaç duyuyor. O yüzden de bir normal tanımlamaya ihtiyaç duyuyor ki devam edebilsin ve yaşayabilsin. E, biraz sosyal bilimler açısından, psikoloji açısından düşünürsek normal ee, biraz riskli, tehlikeli bir kelime. Ee, bir şeyleri normalleştirmeye çalışmak, bana sorarsanız hep temkinli olmamız gereken bir yer. Ee, o yüzden e, neden normalleşmek istiyoruz? Çünkü bildiğimiz şeyleri tekrar etmek istiyoruz. Ee, ve e, o kaldığımız yerden Mart öncesinden, şimdi 2020 Haziran'ında da e, yeniden var olabilmek istiyoruz. Ama galiba yeni bir varoluş şun gerektiği bir döneme girdik. Dolayısıyla da yani psikiyatride de bakıldığında... ...psikolojide de bakıldığında normal hep değişmiş. E, kime göre normal, neye göre normal... ...bazen tanıların bile değiştiği... E, ...bir e, şeyden bahsediyoruz... ...durumdan, süreçten. O yüzden e, şimdi bana sorarsanız... ...Mart'ın öncesine... E, ...tekrar geri dönmek mümkün değil. Yani bir normalleşme değil de... ...uyumlanma, yeni, yeni varoluşlar... ...keşfetme, yeni anlamlar bulma dönemine giriyoruz gibi hissediyorum ben. Ee, o yüzden de o yeni anlamların içinde kendimize ee, yani yeni neler katabileceğiz, yeni nasıl repertuarlar geliştirebileceğiz biraz bunları araştırmaktan yanayım. Yani biraz normale dönmek istemiyor yiyenlerdenim ben. Ee, bir yandan da çok hızlı dönmek istemeyenlerdenim. Yani evet bir baskı var ama halk sağlıkçıların söylediği gibi temkinli olarak ee, mesela normalleşmekten yana olanlardanım. Ee, böyle e, yeni bir dönem aslında bu. Keşf keşfetmeyi bekleyen bir dönem. Uyumlaşmadan bahsettin inanç. Peki pandemi sürecinin senin hayatında neleri değiştirdiğini düşünüyorsun? Nelere uyumlaşmak, uyumlanmak durumunda kaldın? Hı hı. Evet pandemi öncesinde ben kendi evinde belki sadece uyuyan biriydim. Sabahleyin kalkıp işte ofise giden sonrasında tekrar akşamları çok geç saatte dönen evde iki kedisi olmasına rağmen onlarla yeterince zaman geçiremeyen biriydim. Evde kalmaya uyumlanabildim ve bu çok kolay oldu. Beni de çok şaşırttı kendimdeki bu potansiyeli görmek de. Yani hayvanları izlemek, kedilerle oynamak, sokaktaki canlıları daha fazla izlemek, kuşları izlemek mesela çok böyle bana yeni şeyler kattı diye düşünüyorum o yüzden evde kalmaya uyumlandım evde yeni şeyler keşfetmeye uyumlandım örneğin spor yapabilmeyi evde başarabilmek işte ne bileyim evin bir köşesini dans edilebilir bir alana çevirmek bunun dışında evi böyle bölümlere ayırmak gibi yeni yeni mekanla ilişkilenme şekilleri açığa çıkmaya başladı ee, biraz bunlara uyumlandım. Bir yandan da gerçekten fiziksel mesafeye rağmen çok sayıda insanla evimin içinde birlikte olabilmeye uyumlandım. Böyle yani hani ilginç bir dönem hepimiz için aslında. Yeni şeyleri kendimizde fark ettiğimiz de bir dönem. Evet bu dönemde özellikle hani evde kaldığımızda sosyal medyada ya da böyle Teknolojik aygıtları da çok kullanır olduk. Yani hayatımıza zoom olmadığı kadar girdi, skype olmadığı kadar girdi, görüntülü konuşma olmadığı kadar girdi. Ben artık şeyi unuttum, telefonda biriyle konuşmak ne demekti? Sürekli herkes bir görüntülü konuşmak istiyor birbiriyle. Buradan aslında şeyi sormak istiyorum. Bu yayına gelemiyoruz ama bir noktada sosyal medya üzerinde tam olmasa da bu hissiyatı yaratmaya çalışıyoruz birbirimizi görerek. Sen bunu nasıl yorumluyorsun yani? Ve evet senin, senin bu dönemde sosyal medyayla olan ilişkin değişti mi? Ee, değiştiyse nasıl değişti? Hı hı. Yani şey iki yerden yanıtlayabilirim herhalde. Kendi mesleki pratiğim açısından ben zaten 2017'den beri Skype'da seanslar yapan biriydim. Hani grupta da dahil olmak üzere birkaç yıldır zaten bu ortamda benzer birliktelikleri deneyimliyordum. Diğer sosyal medya ile ilişki açısından bakılacak olursa ben zaten hiçbir zaman günün 15-20 dakikasından daha fazla sosyal medyada zaman geçiren biri değildim. Bu değişmedi mesela. Ama mesleki iş yapma pratiğim açısından daha fazla ekran bağımlı hale geldim. Bu %100. Ve bu ekran bağımlılığı biraz aslında şey yeni şeyleri keşfetmeye ve bazı şeylerden vazgeçmeye de neden oldu. Örneğin kinestetik olarak bir arada olamayış... Ee, ...gerçekten çok tehlikeli bir şey. Yani hissedemiyor olmak aslında. Bir grup yönetirken grubu hissedemiyor olmak... ...ya da seansta o e, bedenden gelen e, enerjiyi hissedemiyor olmanın... ...verdiği çok ciddi bir engellenme var. Ama bunun yanı sıra da yeni şeyler keşfetmek için de... ...yeni oyunlar oynamak için de... ...teknolojiyi biraz kurcalamak için de e, fırsatlar doğurdu. O yüzden ben daha az teknoloji ilgili biriydim. Şimdi mesela daha teknolojiye ilgi duyuyorum... ...ve keşifler yapmaya çalışıyorum biraz... Bir yandan da benim kendi mesleğim açısından da şöyle bir şey değiştirdi. Her şey çok erişilir oldu. Yani örneğin işte yurt dışından çok merak ettiğim insanlarla işte sohbet etmek istediğim meslektaşlarımla çok kolay bir araya gelebiliyoruz artık ve aslında diyelim ki Pazartesi günkü işte çalışmayı kaçırdım. Çarşamba günü yeniden aynı kişi görebiliyorum falan. O yüzden de yani daha böyle sınırların ortadan kalktığı, daha böyle hani bir araya geldiğimiz ve birbirimizden öğrendiğimiz uluslararası bir dayanışma ağının da başlamasına neden olmuş oldu aslında bu pandemi. O yüzden biraz mesleki olarak memnunum. İnanç olarak uyumlanabildim diye düşünüyorum. Ama ekrana bakmaktan kesinlikle gözlerim ağrımaya başladı. Ee, ekran gözlüğü almayı düşünüyorum bu aralar. Ee, <gülüyor> Zeynep e, belki aldım. E, yani şey e, çok şey değiştirdi ama bir yanıyla da tabii ki doğamıza uygun olmadığını düşünüyorum. Yani daha fazla yan yana gelmeye. Evet. Ben tercüman olduğum için her zaman ekran gözlüğümle beraber ekranın karşısındayım. O yüzden artısını görüyorum. Peki inanç bedenden gelen enerjiden yeni oyunlar oynamaktan söz ettin. Buradan sosyal mesafe kavramına bağlamak istiyorum. Pandemiyle hayatımıza giren bir kavram. Sana ne düşündürüyor? sosyal mesafe. E bu Mart ayında ilk duyduğum zamanlarda arkadaşlarımla konuşurken hep şey diyordum. Bu sosyal mesafe değil fiziksel mesafe falan diye. E böyle bir hani karşı duruşum vardı. Sonra böyle ama şey diye de düşünüyordum ya otoriteler eğer bunu böyle dediyse belki de bunun bir anlamı var mı acaba biraz üzerine düşüneyim falan diye. Ama sonra pek çok meslektaşımdan da benzer şeyleri duymaya başlayınca e, rahatlamaya başladım. Çünkü gerçekten şu anda tam olarak ihtiyaç duyduğumuz şey bedensel mesafe, fiziksel mesafe ancak sosyal mesafe değil. Yani zihnimiz e, sosyal olarak da psikolojik olarak da yakınlığı e, hissedememeye başlarsa eğer e, bu bize iyi gelmeyecek diye düşünüyorum. O yüzden de bir araya gelmek, e, yakın olduğumuzu hissetmek, e, temaslarda olabildiğimizi hissetmek çok anlamlı. Bunun için platformlara ihtiyacımız var. Teknolojinin bize yardım etmesine ihtiyacımız var. Hatta belki de eylemin ilk sorusuna dönersek şimdilerde e, fiziksel mesafelenerek... Ancak sokakta yan yana olmaya da ihtiyacımız var. Ee, yani o hani yeni normal denilen belki maskelerle ama sosyal olarak yan yana olduğumuzu hissetmeye de ihtiyacımız var. O yüzden e, sosyal mesafe kavramından pek hoşlanmıyorum. E, yerine yeni şeyler düşünmekten yanayım e, ve fiziksel mesafeyi ön plana çıkarıp bedeni korumak üzerinden bir vurguya ihtiyaç varmış gibi geliyor bana. Ama psikolojik olarak kesinlikle yakınlığa ihtiyacımız var. Bunun da yollarını araştırmalıyız. Çok haklısın. Bir yandan da tabii bu evde kaldığımız sürede e, hepimiz için aynı geçmedi. Yani özellikle son dönemlerdeki araştırmalar boşanma oranlarının çok arttığını, e, ruh sağlığındaki, yani insanların ruh sağlıklarında ciddi değişmelerin olduğu ya da hani bunun ee, önümüzdeki dönemlerde de sonuçlarını göreceğimiz ortaya çıkıyor. Sen bu dönemde online görüşmelere devam ettiğini söylemiştin. Bir psikolog hı hı. çerçevesinden bu dönemdeki hikayelere baktığında değişimler var mı? Ya da bu dönemin etkilerini şu anda nasıl e, insanlar yaşıyorlar? Ve önümüzdeki günlerde için ruh sağlığı açısından sence bizleri neler bekliyor? Ya da nelere dikkat etmeliyiz? Biraz böyle psikolog kimliğimle sordum ama hmm. e, hakikaten kendinizin hmm. de bunu duymaya çok ihtiyacı var diye hissediyorum. Yani benim en azından ne yapmak gerekir? Bu e, üç ay boyunca evde kaldık. Şimdi birdenbire bir açılma ve sokağa çıktığımızda bir sürü insan görüyoruz. Buna adapte hmm. olmak da çok zor. E, hmm. Nasıl yapacağız? Korunacağız ama ne kadar korunabiliyoruz? Biz korunmuyoruz ama yanımıza biraz yaklaşan bir insandan tidirgin oluyoruz. Yani bunun neresi sağlıklı? Hangi mesafe sağlıklı? Hangi mesafe değil? Bütün yani Bence pek çok kişinin kafası bu noktada karışmış durumda ve nasıl bununla baş edeceğimiz de çok bilmiyormuşuz gibi de hissediyorum. Hı hı. Ee, belki şöyle karşılayabilir miyiz yani insan biricik bir varlık. Dolayısıyla da hepimizin hikayeleri biricik. Pandemide de hikayeler biricik. Ee, her ne kadar fiziksel olarak maruz kaldığımız ve işte yapmamız gereken şeyler aynı olsa da e, zihinsel olarak ve sosyal olarak çok farklı far hikayeler var. O yüzden herkes bu işte 3 ay boyunca evde değildi. Dolayısıyla da evde kalamayanlar var. Kalamayanların psikolojik olarak etkilenimleri çok farklı. Dezavantajlı gruplar var. Dezavantajlı grupların etkilenimleri çok farklı ve onların e, itilmiş oldukları e, ruhsal e, riskler daha farklı. O yüzden e, yani soruyu biraz daha geniş al almak istiyorum. İşte e, 65 yaş üstü insanların ruhsal ihtiyaçları var. Bundan sonrasında e, çocukların, gençlerin e, yeni yeni o gelişimlerin engellenmesiyle ilgili ihtiyaçları var. E, örneğin bakım evlerinde kalan insanların ya da orada çalışan personelin farklı ihtiyaçları var. Ama bir yandan da evde kalabilen e, işte belki belli rutinlerini evde yürütebilen insanların şimdi sokağa çıkmaya hazırlanırken farklı ihtiyaçları var. Bu dönemin kendi iç dünyalarımızda tetiklediği kişisel hikayelerimizle bağlı çok çok farklı sonuçları var. Yani örneğin zaten yalnız kalmaktan çok korkan biriyseniz ve yalnız yaşıyorsanız ve pandemide de hep evde kalmak durumundaysanız ve ilişkileriniz çok kesintiye uğradıysa bunun sizin üzerinize getirdiği ekstra bir yük var. Ya da mesela bazen e, belki bazı danışanlar için söyleyebiliriz. Eğer bir başkasının varlığında var olmayı öğrendiyseniz ve ancak ilişkilerin içinde kendinize bakabiliyor ve orada güvende hissediyorsanız ve hep bir ötekinin gözüne ihtiyacınız varsa şimdi o göz yoksa e, bunun yarattığı bir e, tehlike var. Ya da ne bileyim bazen mesela ötekilerin gözü bazılarımız için çok tehlikeliydi, çok kaygı vericiydi. Şimdi o gözlerden biraz arınmış olmak ve bütün o gözlerin kendi evlerine gittiğini bilmek ve orada duruyor olduklarını bilmek, yani ilerlemediklerini bilmenin verdiği bir rahatlık var. Yani hepimizin hikayeleri bambaşka. O yüzden ben böyle bir genel bir şey söyleyemiyorum ama bir yandan da mesela ben şu anda hiç çalışmadım ancak Covid-19 nedeniyle yakınlarını kaybeden insanlar var. Ve bu kayıpların e, travmatik hikayeleri var ve o hikayelerin içerisinde tutulamayan yaslar var e, vedalaşlamayan e, günler var e, süreçler var Dolayısıyla da yani ruhsallığı açısından e, uzun bir süre e, kayıp çalışacağımızı e, Evet hani uzmanlar olarak söyleyebiliriz ama bu kaybın herkes için anlamı farklı ee, ...ve biricik. O yüzden de hangi kayıpları çalışacağız, hangi yeni anlamları çalışacağız... ...bunları zaman gösterecek bize. Hala da içinden geçiyoruz. Ee, ama hani benim kendi zihnimden hep geçen e, psikodramatist olduğum için belki... ...çünkü psikodramada artı gerçeklik diye bir kavram var. E, artı gerçeklik şöyle bir kavram. E, yani... Olmamış bir şeyle de karşılaşabilirsiniz. Ee, geçmişte olmuş bir şeyi yaşayıp yeniden dönüştürmek için de yeni bir sahnelemenin içine girebilirsiniz. Dolayısıyla da o artı gerçeklik gerçekten e zamandan mekandan bağımsız sizin zihninizde yaşamak istediğiniz e süreçle yeniden karşılaştığınız bir yer olabilir. O yüzden mesela böyle hayal ettiğim şey insanlar için yani aslında tüm toplumlar için e, artı gerçeklik sahnelerinin olduğu, vedaların gerçekleştirilebildiği e, mekanlar ya da işte psikodramatik, sosyodramatik grup çalışmaları gibi tabii ki bir ruh sağlığı profesyonel olduğum için e, bu, bunları hayal edebiliyorum. E, ama e, genellemek çok zor geliyor bana. Hikayeler çok biricik ve kendine özgü. Ee, güvenle ilgili, güven duygumuzla ilgili bir şeyler oluyor şimdi. Özellikle 3 e, ay öncesine oranla hem kendi içimizde güvende hissetmekle ilgili bir şeyler de tetiklendi. Hem de bir yani sosyal yaşamın içindeki güvenle ilgili, birbirimize bakışımızla ilgili, dokunuşlarımızla ilgili pek çok şey değişecek. O yüzden o güven duygusunu kaybetmek biraz tehlikeli tabii ki bizim için. Yani hepimiz birbirimize potansiyel e, risk olarak bakıyor olursak, hep her karşılaşmada, metroda, işte vapurda e, bu, bu bize iyi gelmez diye düşünüyorum. O yüzden e, gerçekten kendimizi koruyabildiğimiz ama öteki nin hala bizim için risk olmadığı, tehlike yaratan bir şey olmadığını hissedeceğimiz kurgulara nasıl evrileceğiz? Herhalde bu çok önemli. Belki eğitim bilimcilere çok şey düşüyor şimdilerde görev ve aynı zamanda da halk sağlıkçılara. Yani hepimizin benzer e, sağlık davranışları gösterebilmesi için e, belli bir bilince ihtiyacımız var. Bu konuda tıpkı el yıkamayı, 20 saniye yıkamayı nasıl içselleştirdiysek aslında neredeyse toplumun %90'ı belki de %100'ü. E, bunu e, farklı alanlara da taşıyabileceğimiz yeni... Sağlık davranışları öğrenmeye ihtiyacımız var. Bu konularda biraz sanki kampanyalara, işte belki yaratıcı işlere ihtiyaç var. Çünkü o zaman bireyin sorumluluğundan çıkıp daha toplumsal bir davranışa doğru evrilecek. O galiba çok kıymetli. Bir de bunu sadece kendimiz için değil, yani bu korumayı sadece kendimiz için değil, diğerleri için yaptığımızı da, fark ettiğimiz bir bilince geçmeye ihtiyaç var o zaman sanki rahatlayacağız ee, Yani benim inanç olarak kendimi korumama çok da gerek yok çünkü aslında etraftakiler de e, hem inancı hem de kendisini hem de diğerlerini koruyorlar r hissetmeye ihtiyaç vars sürü, sürü bağışıklığı denen şey ya aslında sürü bağışıklığından ziyade ben buna şey diyorum e, bu sorumluluğu hepimiz için almak. Yani ben sadece kendimden sorumlu değilim, hepimizden sorumluyum. Dolayısıyla da e, sadece kendi ailemi korumaktan, kendi sokağımı korumaktan değil, e, diğerleri için de sorumluluklarım olduğunu hatırlamak. Galiba bu kültür için, özellikle bizim içinde bulunduğumuz kültür için, e, bu çok pekiştirilen bir, bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama, pekiştirilen bir şey değil, düşünce değil gibi geliyor bana. Yani sen herkesten sorumlusun. Ve tanıklık ettiğin her şeyden de sorumlusun. O yüzden hani birbirimiz için varız. E, o kolektif zihin e, çok beslenmiyor olabilir ki. En çok ihtiyaç duyduğumuz şey galiba şimdi o kolektif zihinlerin beslenmesi. Çok haklısın. Ben bunu biraz da neoliberalizmle de birleştirmek istiyorum aslında. Çünkü özellikle 90'lardan sonra bireyin bu kadar pohpohlandığı ve bir kolektiflik yerine bireysinin önemli ama aynı zamanda her şeyden de sorumlusun ve kendi içimizde gitgelerin olduğu neyden sorumluyuz, neyden değiliz ve o kolektifi tekrardan nasıl nasıl bir araya gelebiliriz çok e, unuttuk ya da engellendi diye düşünüyorum. Bu söylediğin o yüzden çok kıymetli. Özellikle bu artı gerçeklik kavramını da kendi cebime koymak istiyorum hayatta kullanmak üzere. Hmm. Ee, çok teşekkür ediyoruz inanç bu güzel sohbet için. Karantina Belli'nin bir sonraki yayınında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. kalın